Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillahi ve ba'd <gülüyor> Değerli kardeşler Bu ümmet Topraklarından Ve şahsiyetinden Çok şeyler kaybettiği bir çağı yaşıyor Maalesef topraklarımız Bizden başkalarının istediği gibi kullandığı Bizim kullanamadığımız topraklar oldu Ama <gülüyor> Sadece topraklarımız değil Manevi kimliğimizi oluşturan Çok şeylerden de değer kaybettik Biz cihat ruhu taşıyan bir ümmettik cihat ruhumuz törpülendi biz infak düşüncesi olan Allah için harcarken zevk alan bir ümmettik törpülendi harcayamıyoruz biz dünyaya tenezzül etmeyen kat kat yığmayan bir ümmettik Kapitalistlerden daha dünyacı olduk. Kaybettik. Enerjimizi kaybettik. Biz cemaat ümmetiydik. Camide cemaattik. Kurban keserken bile yedi kişi birleşip kesen bir ümmettik. Bireyci olduk. Herkesin kendisini düşündüğü, cemaatini düşünmediği bir mantık içimize sindi. Eriyoruz. Kitle olarak büyüdüğümüz ama yapı olarak eridiğimiz bir zamana rastladık. Bu zaman öyle. Camilerimiz çoğaldı. Ezan sesleri kat kat yükseldi. Caminin dibine kadar müezzinin sesi giderdi. Şimdi mahalleler ötesinde ses duyulabiliyor. Ama o ezana icabet edenlerin sayısı azaldı. Ezanın duyulmadığı zamanlarda camiler doluyordu. Şimdi ezan yatak odalarında yastığımızı rahatsız edecek kadar gür geliyor. Hayya sala salah deyince müezzin geliyorum diyen bulunamıyor. Bu bir kayıptır, zarardır. Dileriz biz yeni nesil olarak bu zararın, neresinden dönersek kar edeceğiz mantığıyla inşallah asıl kimliğimize, gerçek kimliğimize doğru bir dönüş yapmayı Allah'ın bize nasip etmesini diliyorum. Kardeşler, <gülüyor> kaybettiğimiz bize ait, bu ümmete ait değerlerden birisi de haya değeridir. Buna Türkçe utanmak da diyebilirsiniz. Bu ümmet başta peygamberi olmak üzere aleyhissalatü vesselam, utangaç, hayalı bir ümmetti. Hayalı bir ümmetiz. Asabıkiramın kiramın büyüklerinden Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselam efendimizin hayasından utanmasından söz ederken bakınız nasıl tarif ediyor. Büyük bir sahabi senelerce peşinden gittiği adım adım izlediği peygamberinin haya duygusunu tarif ederken bakın ne diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evlilik çağına gelmiş bir genç kız kadar hayalıydı diyor. Tekrar tarifini okuyalım. Evlilik çağına gelmiş, bir genç kız kadar hayalıydı diyor. Kim böyle diyor? Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, ashabın büyüklerinden, Burada iki tane incelik var. Birincisi, bir sahabi, peygamberinin hayasından söz edecek, onu çok hayalıydı diyecek, nasıl tarif ediyor? Evlilik çağına gelmiş genç kız gibi hayalıydı diyor. Burada hem peygamber aleyhisselamın hayası tarif ediliyor, hem de, Hayanın abidesi, zirvesi o sahabinin gözünde kimmiş? Genç. Evlenecek çağa gelmiş genç kızlar. Peygamberin kalıbını dolduracak kadar hayalı olurmuş demek ki. Delikanlı kızlardan söz etmiyor. Haya abidesi kızlardan söz ediyor. Kardeşler, babasının önünde ayak ayak üstüne atıp evleneceği delikanlıyı tarif eden kızların bulunduğu, başörtülü kızların bulunduğu, giydiği pantolon çıplaklığa rahmet okutacak kadar müstehcen bulunan ama başında başörtü bulunduğu için, Müslüman, İslamcı kızlardan sayılan bir neslin geçmişindeki kızları tarif ederken, sahabi peygamberin kimliğini dolduracak kadar kaliteli üstün bir hayanın sahibi olduklarından söz ediyor benim peygamberim çok utangaçtı çok hayalıydı evlilik çağına gelmiş genç kız gibi diyor subhanallah o kızlar ne alem kızlarmış o zaman nasıl bir utanma haya duygusuna sahipmişler ki büyük bir sahabi alemlere rahmet bir peygamberi tarif ederken onları örnek gösteriyor ne gibi biz bir şeyin çok tatlı olduğunu anlatmak için ne yapıyoruz bal gibi diyoruz baldan daha tatlı bir şey bilmediğimiz için bal gibi diyoruz bal gibi tatlı olmuş şerbet olmuş diyoruz Sahabi de utanmakta hayada genç evlilik kızı kadar hayalı bir nesne tanımadığı için peygamberini bal gibi armut dediğimiz zaman biz nasıl balı en üstün noktadan tarif ediyoruz o da peygamberinin hayasından söz ederken evlilik çağına gelmiş genç kız kadar hayalıydı diyor. Gerçekten öyleydi şüphesiz. Benim peygamberimden daha hayalı, daha utangaç, daha edepli bir insan mı yarattı Allah? Elbette öyle. Ama sahabinin bu sözü çok vurucu arkadaşlar. Armudu bala benzetiyorum ben. İnciri bala benzetiyorum. Bal gibi incir diyorum. Daha tatlı bir şey bilmiyorum. Sahabi de utanmakta, hayada, Genç kızdan daha değerli birisini bilemiyor. Peygamberin ona benzetmek zorunda kalıyor. Ah Ebu Sa'id, Ah Ebu Sa'id, gelsen de genç kızların 80 yaşında dedelerinin önünde saçlarını nasıl taradığını görsen, haya perdesinin nasıl parım parça olduğunu bir görsen, damarlarımızın nasıl çatladığını görsen. Neyi neye benzeteceğini şaşırırdın herhalde Allah onlardan razı olsun Amin. Benim peygamberim hayalıydı Genç kızlar gibi Şu ne enteresan deyim arkadaşlar ya Ne enteresan deyim Sahabiler gelmişler Bir benzetmeye daha dikkat ediniz Ya Resulallah demişler Bu kızlara nikah kıyacağız Tamam Tamam istiyor musun razı mısın çıt çıkarmıyorlar ses çıkarmıyorlar ya tamam nikah kıyılacak evet de diyoruz ses çıkarmıyor buyurmuş ki elbette evet demeye utanır onlar sustular mı evet demektir o buyurmuş subhanallah subhanallah 12 yaşında kızlar evlenceyi damat adayını tarif ediyorlar kompozisyon yazıyorlar şimdi onun zamanında ise evet dedirtemiyorlarmış kızlara. Da sıkışmışlar bu evet demiyor, nikah nasıl kıyılacak? Sormuşlar, tabii genç kız evet demeye utanır buyurmuş. Utanır tabii. Şimdi kardeşler, ne hale gelmiş bulunuyoruz? Bin tane insanın ortasında gelinlikle teşhir etmezsen beni evlenmem diyor. Hayaya bak, hayaya bak. Şimdi çarşafını giymekten utanıyor kızlar. Gömleği entaresi annesininkine benzer diye utanıyor. Annesi çarşaflı tesettürlü diye onunla sokakta beraber yürümekten utanıyor. Peygamber aleyhisselamın Medine'sinde ise, kızlar evet bu adamla evlenebilirim demeye utanıyorlardı. da, Allah'ın şeriatı çare getirmiş. Evet demelerine gerek yok. Sustular mı? Evet demektir demiş. Arada muhteşem bir fark var arkadaşlar. Biz bu haya damarlarımızı çatlatmamalıydık. Bir sahabi, öbür sahabiye tartışıyorlar da nasihatte diyor ki ya utanmıyor musun? Diyor. Müslüman utanır biraz. Böyle nasihat ediyor. Kim bilir aralarında ne tartışma var. Efendimiz Aleyhisselam oradan geçerken <gülüyor> bu konuşmaya muttali olmuş cevap olarak öbür sahabinin cevabını beklemeden buyurmuş ki tartışmayın tartışmayın buyurmuş hayası olmayan imanı da yoktur demiş tamam tartışmayın buyuruyor ki haya ile iman aynı noktada dururlar biri gitti mi öbürü gider ikisi paralel bağlı birbirine Hayasız bir Müslüman asla olamaz. Babasıyla arkadaşı gibi konuşan Müslüman olamaz arkadaşlar. Baba önünde, anne önünde, Dede nene önünde, Edebi olmayan Müslümanlık iddia edemez. Nüfus kağıdında yazar. Ona bir itirazım yok. Ama peygamberi ne diyor onun aleyhissalatü vesselam? Haya ile iman beraberdirler diyor. Biri gitti mi öbürü de gider. Yüzü kızarmayan, Utanmayan, dün gelecektin, neredeyi dün dendiğini hiçbir şey olmamış gibi, vallahi gelemedik, çok yoğunduk, diyen, bunun için özür dilemeyen, el öpmeyen, dün gelmediğine, sözünden döndüğüne utanmayan, Müslüman'a Müslüman demiyor, üçte bir münafık diyor, Peygamber aleyhisselam efendimiz. Çünkü Müslüman, verdiği sözde duramadı mı, bunun için ağlar, sızlar, haya eder, haya damarı çatlar onun. Haya, İmanımızın en büyük kan pompacısıdır arkadaşlar. Kan pompalıyor imanımıza sürekli. Ne kadar hayan, utanman varsa o kadar sen Müslümansın. Peygamberim aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Allah benim ümmetimi eninde sonunda affedecek buyuruyor kıyamet günü. Ancak utanmayıp günahlarını herkese anlatanları affetmeyecek buyuruyor. Biz delikanlıyken neydik bir bilsen neler yaptık. Ne, ne, balta gibi delikanlıydık diyen o mücahitler var ya böyle eski günlerini hatırlıyorlar. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam bir Müslüman eski günahlarından başkasının görmediği günahlarından söz etmeye başladı mı Allah buyurur ki kulum ben bunları kapatmıştım madem açtın böyle kalsın bu bir daha kapatmayacağım bunu buyur. Çünkü Müslüman hayaasını kaybetti mi Allah'ın gözünde gitti o adam, bitti. Zinaet Allah gafurur rahimdir. Kumar oyna Allah gafurur rahimdir. Yeter ki yüz perdenin yırtıldığını görmesin Allah. Hayasız Müslümana tahammül etmiyor Allah Teala. Zaten Müslümanı günahlardan alıkoyan da hayadır. Allah'tan utanmaktır. Allah'tan utanınca Müslüman zaten günah işleyemez. Kazara onun eli ayağı ufak bir günah işler. 40 kere tövbe eder. Perdesi yırtılmış Müslümandan umut yok arkadaşlar. Şu hale bakınız ki, şimdi ihtiyarlar gençlerden söz almak için, konuşmasından beş dakika söz alabilmek için yalvarır duruma düştüler. Bir mecliste 8 yaşındaki ve 80 yaşındaki insan aynı diyeceğim aynı değil. Çocuk istediği kadar konuşuyor. O bir yere takılırsa, oyuncağına takılırsa büyükler iki kelime yapabiliyorlar. Bu çocukların hatası elbette ama bunu ayıplamamak büyüklerin hatası. Ne yaptın? Dedenin yanında nasıl konuştun sen? 80 yaşında insanın yanında ağzını nasıl açtın? Diyemiyor kimse. Cevabımız ne? Zamane çocukları. Ne de gevezeler bunlar. Bunlar uzaydan mı düştü? Bu leylek gibi laklaklığı nereden öğrendiler bunlar? Sen de büyüklerin yanında ağzını rahat açtığın için bunlar böyle oldular. Yine ashabtan örnek bulmak zorundayız arkadaşlar. Bir gün sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz bir mecliste otururken ara sıra bilmece gibi şeyler sorardı ashabına. Öyle bir bilmece gibi soru sormuş. Demiş ki bir taneniz Müslüman'ı bir ağaca benzetsin. Hangi ağaca benzer Müslüman demiş. Böyle bir bilmece sormuş. Kimi çama benzer çok güçlü, Kimi çınara benzer bildikleri ağaçları saymışlar. Kimsenin aklına hurma ağacı demek gelmemiş. Hangisini söylese o değil, o değil demiş. Kimse bilemeyince buyurmuş ki yahu 12 ay yaprağı kurumayan hurmayı görmüyor musunuz demiş. Müslüman 12 ay mücahiddir, taptazedir, hurmaya benzer demiş. Öbürlerinin hep yaprağı dökülüyor görmüyor musunuz? Müslüman mevsimlik değil buyurmuş. Böyle bir benzetme yapmış Efendimiz Aleyhisselam. O mecliste müminlerin ikinci halifesi Ömer bin Hattab radıyallahu anh var. Büyük adamlar var oradalar. Ömer'in oğlu Abdullah da var. 15 yaşında bir delikanlı O zaman. Mecliste almış. Efendimiz cevabını vermiş. Dışarı çıkmışlar. Hazreti Ömer'le oğlu Abdullah eve gidiyorlar. Oğlu demiş ki, baba demiş, o hurma benim dilimin ucuna kadar geldi söylemedim demiş. Ah yavrum söylesen de Ömer'in göğsü kabarsaydı ya demiş. Hani <gülüyor> oğlu nasıl cevap verdi peygamberi. Böyle mutlu olacak. Baba nasıl söylerdim sen oradaydın. Büyükler vardı orada demiş. Soru soran peygamber. Ama babası var orada, babasının yanında nasıl konuşacak? Edep, edep, haya, haya, ey göklere çıkmış haya, neredesin sen? O da sahabi, o da sahabi ama babasının önünde konuşamıyor. Resulullah'ın sorduğu soruya cevap verememiş. Ömer, o cevapla göğsü kabaracaktı. Halbuki asas göğsünü kabartacak şey çocuğunda varmış zaten. İki tane çocuk, babaları ölünce amcalarıyla tarla yüzünden, bahçe yüzünden mahkemelik olmuşlar. Amca burası benimdi diyor. Çocuklar babamızındı diyor. Çocuklar haklı aslında. Demişler o zaman gider Resulullah'a sorarız bunu aleyhisselatu vesselam. Almışlar amcalarını kollarından tutmuşlar. Sürükleyerek Efendimiz'e getirmişler. Efendimiz de mescitte oturuyor. Çocuklar daha içeri girmeden, Ya Resulallah babam ölür ölmez filanca babam öldü ya. Biri diyor ki babam öldü bu tarlamızı aldı. Böyle lak lak efendimizin önünde konuşmaya başlıyorlar. Efendimiz eliyle işaret etmiş. Susun çocuklar. Susun. Büyüğünüz konuşsun derdinizi sonra anlatın demiş. Dinlemiş. Amcalarını azarlamışsa bu çocukların arazisine el koydun demiş. Ver arazisine. Çocuk haklı ama konuşmama hakkı da var çocuğun. Konuşması ayıptı. Büyüklerin durduğu yerde konuşmamalıydı. Kardeşler, dilimizin ayıp ölçüleri kayboldu. İsteyen istediğini konuşuyor. Bedenimizin örtülmesi gereken yerleri örtmek ayıp hale geldi. Adem aleyhisselam cennet gibi bir yerde Rabbimize asi oldu, günah işledi. Allah ona ilk ceza olarak ne verdi? Çırıl çıplak hale getirdik onları diyor Kur'an-ı Kerim. Utandı Adem Aleyhisselam. İncir yaprağı gibi yapraklarla avretini örttü. Kardeşler babamız çıplak kalmaktan utandı. Biz giyinmekten utanıyoruz. Ama Adem'in çocuklarıyız güya. O babadan hiç mi damar kalmamış? Hiç mi damar kalmamış? Giyinmeye utanıyoruz. Babamız çıplaklıktan utanıyordu. Bir Müslüman erkeğin bir Müslüman kadının vücudunu ancak evlendiği karısı kocasının bilmesi gerekirken herkes evlenmeden önce boyunu postunu örtülünün de çıplaklığının da bilir hale neden geldi? Hani haya ümmeti, hani edep ümmeti, hani, hani genç kızlar kadar utanan peygamberin ümmeti kardeşler? Ne kuldan ne de Allah'tan utanmak kaldı. Allah'tan da utanmıyoruz. Yalan konuşurken utanmıyoruz. Verdiğimiz sözden cayarken utanmıyoruz. Dünyanın sonuna geldiğine bakınız arkadaşlar. 80 yaşında 75 yaşında dedeler 10 yaşında çocuğunun yanında sigara içmeye utanmıyorlar. Bu çocuğa ilk sigara tohumlarını dede olarak sen veriyorsun nasıl utanmazsın? Nasıl utanmazsın? 70 yaşında kadınlar gencecik torunlarının önünde nasıl oje boca sürerler dudaklarına? Nasıl nasıl konuşurlar? Bu çocuklar, bu genç beyinler hayayı nereden öğrenecekler? 500 kız, 500 erkeğin beraberce okuduğu okullarda mı haya öğrenecekler? Utanma duygusu nereden gelecek? Dededen, neneden? Babadan, anneden, abi'den, dayıdan, hala'dan, teyzeden öğrenilmeyen haya, edep nereden öğrenilecek? Kardeşler, edepsizin Allah katında değeri yok. Hayasını kaybeden imanını ayakta tutan şeyi kaybetmiş demektir. Ama hayasını kaybetmeyen Allah'tan hiç umudunu kesmesin. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz eski ümmetlerden bir örnek veriyor arkadaşlar. Hepimiz bula, kulağımıza küpe edelim. Bunu ders olarak bir kenara yazalım. Bakınız hangi Allah'ın kuluyuz. Haya utanmak ne kadar değerli şu hale bakınız. Adamın biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Adamın biri vurmuş kırmış günah üstüne günahlar, günah üstüne günahlar. Yaşlanınca bakmış ki umut yok. Çocuklarını toplamış çocuklar demiş. Size bir vasiyet etsem vasiyetimi tutar mısınız demiş. Buyur baba demişler. Ben ölünce benim cesedimi yakın demiş. Külümün bir kısmını denize atın. Bir kısmını toprağa gömün. Bir kısmını da havaya savurun demiş. Baba nasıl yaparız? E vasiyetimi tutacaksınız demiş. Allah bana sorarsa niye böyle yaptın? Ben diyeceğimi bilirim demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ölünce o adam dediği gibi yapmış çocukları. Babalarını yakmışlar. Külünü bir kısmını denize savurmuşlar. Bir kısmını gömmüşler. Bir kısmını da havaya savurmuşlar. Külü bülü dağıldı adamın. Allahu Teala o küller dağıldıktan hemen sonra vücudunu toplayıp tekrar yaratmış. Önüne çıkarmış bunu kulum demiş benden mi kaçacaktın demiş, evet ya Rabbi demiş, e bilmiyor musun ben seni yoktan yarattım, külünü toplayacağımı bilmiyor muydun demiş, biliyordum Rabbim demiş, sonunda beni toplayacağını biliyordum ama demiş, o günahlarla utandım sana gelmekten demiş, hiç olmazsın kendi cezamı kendim vereyim düşündüm demiş, Allah Teala da buyurdu ki diyor Efendimiz Aleyhisselam, ben benden bu kadar utanana ceza vermem seni affettim demiş, Hadis arkadaşlar hadis Edep çok önemli Haya çok önemli Sen düğününden önceki Gençlik berduşluk hikayeleri Nasıl anlatırsın Allah'ın kapattığı şeyleri Filan yerde şöyle yapmıştık Nasıl dersin Allah onları kapattı Allah'tan utanmak kadar büyük bir haya var mı? nasıl insan Allah'tan gizlendiğini söyleyebilir ki kardeşler Allah'tan utanmak peygamberinden utanmak kıyamet günü eteklerine yapışacağımız peygamberinden utanmaktan büyük bir meziyet var mı ya biz ne kaybetmişiz ya Rabbi Kudüs'ten önce Kudüs'ten önce bunu kaybettik biz bizim topraklarımızdan önce ahlakımız işgal edildi bizim 80 yaşında 90 yaşında nenesiyle gelini gibi konuşan insanlarımız olması topraklarımızda siyonist askerlerin olmasından beter arkadaşlar. Çünkü bu hayasızlığı cezalandırdı da Allah bu melunları başımıza musallat etti. Şu hale bakınız kardeşler Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberleri anarken ey Musa ey Nuh ey İbrahim diye çağırıyor. İbrahim Musa böyle çağırıyor Allah Teala. Lakin Kur'an Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, Muhammed Aleyhisselam'a inen kitabı olduğu halde tek bir yerde dahi Muhammed demiyor Allah Teala. Ey peygamberim. Ey resulüm diye çağırıyor. Allah peygamberinin adını anmaya kıyamıyor arkadaşlar. Muhammed diye çağırmıyor onu Allah Teala. Nasıl biz la teşbih ve la temsil kendi çocuğumuzu yavrum diye çağırıyoruz adıyla çağırmıyoruz soğuk bir karşılama bu. La teşbih ve la temsil Allah Teala da ey Muhammed demiyor hiçbir yerde Kur'an-ı Kerim'de. Ey peygamberim benim diyor. Ey Resulüm diyor. Adını anmaya kıyamıyor Allah Teala. Müslüman şefaatine erceği peygamberinin sakalıyla alay ediyor arkadaşlar. Sakalı ile eğleniyor peygamberinin. Sünneti ile eğleniyor. Peygamberinin hanımlarının kıyafetini basit görüyor. Kara çarşaf diyor. Allah adını anamıyor o peygamberin, kıyamıyor ona. Müslüman onun şefaati olmasa sırattan bile geçemeyecek. Bırak cennete girmeyi. O peygamberinin önünde haya etmeden sakalıyla misva ile eğleniyor. Odun parçası diyor misvak için. Zemzemini bulduğu zaman o peygamberin yüzüne, gözüne şifa niyetiyle sürecek yerde ne farkı var bunun kireçli bu su diyor. Ama öldümü? Herkes rahmetli. Herkes merhum ölür ölmez. Şefaat ya Resulullah dedin mi geliyor Alaaddin'in sihirli lambası. Gel Alaaddin diyorsun, geliyor. Şefaat ya Resulullah diyorsun, şefaat ediyor. Nerede edep kardeşler? Nerede edep? Edep bir yerde var. Misafire ezan okundu camiye gidelim derken Hayaa ha, o zaman utanıyor. O zaman dünürüne denebilir mi hiç? Hadi camiye gidelim. Siz cemaate gitmiyor musunuz? Böyle Müslümanlık olur mu? Desene göreyim. E utanıyor tabi o zaman utanıyor. O zaman utanmak var. Hayır. Allah'tan ne utanıyorsun? Allah'ın şeriatından utanacak ne var? Ne ayıbı var Allah Teala'nın? Kur'an'da ayıp bir şey var mı? Namaz kılmak ayıp mı? Çarşaf ayıp mı? Tesettür ayıp mı? Etepli olmak ayıp mı? Konuşmamak ayıp mı? Bir ahlaklı genç bulunsa hemen tasmasını takıyorlar kız gibi çocuk. Hakkını da arayamıyor. <gülüyor> subhanallah Edepli olmak da kız gibi olmak oldu. Nerede o kızlar? Suskun kızlar da erkekleri ona benzetiyorlar. Öyle bir kız mı kaldı meydanda da? Yani genç delikanlılar edepli olunca kız gibi çocuk konuşmuyor diyorlar. Kardeşler, biz Allah'ın hoşlanmadığı şeylerden utanırız. Bir, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sevmediği şeylerden utanırız. İki, Allah'ın iyi kullarının hoşlanmayacağı, ayıp sayacağı şeylerden utanırız. Üç. Bunun dışında utanacak bir şeyimiz yoktur bizim. Anamızın çarşafından asla utanmayız. Evimizde koltuklar, mobilya fuarı olmamasından asla utanmayız. Fakirlikten utanmayız. Peşmurderlikten, pis olmaktan, temiz olmamaktan utanırız. Fakirlikten eğer utanacaksak, 124 bin peygamberin iki tanesi hariç Çulsuz gittiler bu dünyadan Fakir gittiler Bir Süleyman aleyhisselam Davut aleyhisselam Üzerinde elbise ikinci elbisesini giyecek kadar zengin olarak öldü 123 bin 900 güzür peygamber Fakir gitti bu dünyadan Utanılacak bir şey mi fakirlik Fakirlikten utanmayız Eski elbise giymekten utanmayız Elbisemizin ter kokmasından utanırız Babamızın sakalından utanmayız Babamızın sakalının bakımsız olmasından, kepek dolu olmasından utanırız. Asla ve asla namaz vakti geldi. Yer yarılsa, gök yarılsa ben bu namazı bırakmam. Eğer kızınızı da vermeyecekseniz almıyoruz zaten kızınızı der camiye giderim. Nasıl misafire, dünürlerime namaz vakti geldi demekten utanacağım ben. Böyle utanmak olur mu? Buna haya mı denir? Asla. Asla. Bir hakkı Allah bana verdiyse ondan da utanmam. Abeyim, dayım, halam, nenem, benden borç istediği zaman veririm. Bunu da imzalar mısın lütfen derim. İnsan dayısına senet imzalatır mı? Allah imzalat dedi. İmzalatırım tabii. Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti borç ayetidir. 15 satırdır tam. O da borçları nasıl yazacağımızı, kefil nasıl tutacağımızı gösteriyor. Amca... Ben sana bu parayı veririm ama hem bu senedi imzala hem de öbür amcam kefil olsun sana. Yazıklar olsun seni ben büyütmüştüm okula ben kaydettirmiştim nasıl ben. Sen beni okula kaydettirebilirsin Allah da Kur'an'ında borç yazarken senet alın diyor. Hem rehin de alın kefil de alın diyor. Rehin de alın diyor kefil de alın diyor. Hem de ne diyor biliyor musunuz? Öyle büyük borçları değil küçücük bir hurma çekirdeğini bile yazın diyor. Bir hurma bir hurmadır. Kavga ederken insanlar bu çok ucuz bir şey diye mi kavga ediyorlar? Çok büyük Ne olursa olsun alacak değil mi? Kavga oluyor. E, ayıp değil mi amcadan senet istemek? Billahi ayıp değil. Hiç ayıp değil. Sonra beş kuruş için amca ile kavga etmek ayıp. Peki amcam senedi ödemedi. Mahkemeye vereceğim. vereceksin mi? Vereceksin tabi. Ayıp değil mi? Ödememek kadar ayıp değil. Gelip dese ki yeğenim, bu senede iki ay daha mühlet ver. Görüyorsun çok sıkıştık. Fe nazıratun ila meysara. Allah Teala buyuruyor ki, imkanınız kadar siz de fırsat verin diyor. İki ay daha, üç ay daha erteleyin. Tenezzül edip, Üzerinden aylar geçtiği halde, Yeğenim bunu ben ödeyemeyeceğim diyen amcayı mahkemeye de veririm, diyotine e, de gönderirim. Hak, haktır. Haktan utanmak yok. Marketten çıktım milyarlık alışveriş yaptım 25 kuruşu eksik verdi geri döner bu parayı 25 kuruşu ver derim 25 kuruştan dolayı değil hak yedirmemekten dolayı çünkü benim değilim. malını korumak için kavga ederken öldürülene şehit diyor arkadaşlar sokağa mal atmak da yok hakkımı istemek benim paramı niye vermiyorsun sen kardeşim bu kirayı niye ödemiyorsun demek ayıp değil bundan utanmam Bundan utanmam. Bu kirayı çok düşük yapıyorsun. Buna zam yap demekten utanmam. Niye gürültü yapıyorsun? Ben uyuyamıyorum. Sabah namazına kalkacağım. Teheccüde kalkacağım. Yapmayın bu gürültüyü bu evde demeye utanmam. Ama çocuğumun yaramazlık yapmasına utanırım. Ona utanırım. Bana Allah uyumak hakkı verdiyse sen beni uyanık bırakamazsın. Uyandırırsan ben de seni uyandırırım. Yapma böyle derim. Ama edebimle yaparım şüphesiz. Konuşma usulü buna dikkat ederim. Ben sabahleyin namaza kalkacağım. Lütfen çocuklarınıza dikkat edin derim. Bu merdivenlerden çocukları böyle indirmeyin derim. Ama bu merdivenden böyle indirirsen dipte cesetini bulursun bu çocuğun demem. Öyle demem. O Müslümana yakışır bir söz değil. Yani edepsizliği, hayasızlığı başka bir hayasızlıkla kapatamam ben. Öyle değil. Ama neye dikkat ederim? Hakkımın yedirilmemesine dikkat ederim. Ben Allah'tan utanıyorum. Kullarından utanmıyorum. Kullarından ne zaman utanırım? Kuluğa yakışmayan bir şey yaptığım zaman utanırım. Kardeşler bir önemli konumuz daha var. Hayasız utanması olmayan bizden tepki görmelidir. Utangaç insanlar da önünde utanılır hale gelmelidir. Bir örnek daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından hepimiz için çok önemli arkadaşlar. Bunu niye bu son örneği niye vereceğim? Çünkü utangaç hayalı insanlar ayıplanır hale geldi toplumumuzda. Kız gibi çocuk ona kız verilmez deniyor. Demek ki cıngırak çıkaran patırtı kütürtü yapan istediği gibi kız alsın o zaman evlensin. Yani hayasızlık prim yapmaya başladı. Tesettür de böyle, konuşmakta böyle. Edep çok önemli arkadaşlar. Edepli, edebinin karşılığını bizden bulmalı. Örnekte göreceğiz şimdi. Edebi kıt olan da protostomuzu görmelidir. Sen misafirliğe gittiğin zaman, edepli çocuğunu öne çıkar. O görsün ki edepliler hep takdir görüyor, hürmet görüyor. Ağzı boş olan, Büyüklerin önünde nasıl oturacağını bilmeyen, yan gelip ayağını dedesinin burnuna doğru uzatan bir çocuğu da çıkarma meclise. Ağırlı o, defolu çocuk o. Defolu bir çocuk o. Büyüklerin önüne çıkmasın. Buna dikkat edeceğiz. Kardeşler, Ayşe annemiz radıyallahu anha bir olay anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Evinde oturuyorlardı Hz. Ayşe annemizin evinde oturuyordu. Ve otururken de yaslanmış oturacağı duvara ayağının birini de öbür ayağının üstüne atmış. Ayağını ayağının üstüne atınca entari, giydiği entari ayağının bir tanesini açar gibi olmuş. Dizine kadar açılmış. Yani ayak topuğundan dizine kadar olan kısmı açılmış öyle oturmuş oturuyordu. Kapı vurulmuş. Ayşe annemiz demiş ki babam Ebu Bekir geliyor demiş. Gelsin gelsin demiş. Gelmiş Ebu Bekir radıyallahu anh. Efendimiz oturmuş konuşmuş da öyle istifini bozmamış Efendimiz aleyhisselam. Bir zaman sonra öyle oturuyor Efendimiz. Tekrar Ömer radıyallahu anh, gelmiş. Ona da izin vermiş. Onunla da konuşmuş. Aynı meclis bozulmadan Osman ibn Affan radıyallahu anh kapıyı vurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beklesin demiş. Şimdi birinci gelen kim arkadaşlar? Kayınpederi Efendimiz Aleyhisselam. İkinci gelen, o da kayınpederi. Üçüncü gelen kim? İki defa damat olmuş Efendimiz Aleyhisselam'a. Bir kızını vermiş, o kızı ölmüş. Öbür kızını daha vermiş. iki kere damat. Yani oğlu mesabesinde birisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beklesin demiş. Eteğini düzeltmiş. Normal namaz kıyafeti gibi oturmuş. Diz üstü oturmuş. Gelsin Osman demiş. Gelmiş. Konuşacaklarını konuşmuşlar. Gitmiş. Ayşe annemiz merak etmiş. Ya Resulallah demiş. bu Bekir'i çok sevdiğini söylüyorsun. Ömer'e hayransın. Onlar geldi hiç istifini bozmadın. E, damadın senin Osman geldi. Osman'ı böyle çok enteresan karşıladın. Kılık kıyafetini düzelttin. Diz oturdun. Buyurmuş ki Ayşe. Bir insan ki gökte melekler o insandan utanırlar. Bizim de utanmamız lazım. Bizim de utanmamız lazım. Sonra buyurmuş ki Miraç gecesinde melekler Osman'dan söhdedilince bu utanıyorlardı demiş. Kardeşler, Kardeşler, Osman'a günün birinde, Radıyallahu anhum cemiyan, Demişler ki, Senin için Ayşe böyle diyor. Hangi huyundan dolayı, Senden utandı Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Namazsa Ebubekir Bekir belki senden iyi kılıyor. Adaletse Ömer onun logosu zaten. Neyin olabilir senin? Vallahi bilmiyorum demiş. Ama ben Müslüman olduğum günden beri ayakta yıkanmadım hiç demiş. Niçin oturup böyle üzülmüş leğene oturan çocuk gibi oturup hep böyle yıkanmış, çıplakken Allah'ın beni görmesine utandım demiş. Kızıyla beraber havuzda yüzen babalara ithaf olunur, İthaf olunur. Geniş eşörtmanla yüzüyordur tabi, tabi. Belki haram değil ama Osmanlık böyle değil. Kardeşler, Kudüsümüz kayboldu, bunun için matem tutmak hakkımızdır. Şu hayamız içinde kaybolan hayamız içinde matem tutalım. Kudüs'ten aşağı bir değerimiz değil bu. Bu hayayı nerelerde? Evvela Allah'ın gördüğü her yerde hayalı olacağız. Allah nerede görüyorsa orada hayal sahibi olacağız. İnsan meleklerden utanmalı kardeşler. Sağımız solumuz melek dolu bizim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatak odasında çamaşır değiştirirken fazla uzatmayın bu işi diyor. Melekler rahatsız olur bu görüntünüzden diyor. Melek sana bakmaya utanıyor. Sen kendinden utanmıyorsun. Allah'ın ve meleğin olduğu her yerde hayalı olmak zorundayız. Müslüman budur. İman bunu gerektiriyor. Artı, yaşça, ahlakça, bizden üstün insanlarla, kesinlikle hayalı olmak zorundayız. Ashab-ı kiramla, Mescid-i Nebi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, otururlarken, işte oturmuşlar, Biliyorsunuz çakıl Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidi. Çakıl en son yıllarda çakıl döşenmiş. Daha önce de çamurdu hep zaten. Ashab-ı henüz iman etmemiş olan Evs kabilesinden, işte kabile ağası diyelim. Şimdi bizde nasıl ağalar var kabile Öyle birisini Efendimiz uzaktan görmüş. Bu kim demiş? Filanca ağa ya Resulallah demişler. E ne haliniz böyle demiş. Hem ağamız diyorsunuz hem de ayağa kalkmış. Kalkın demiş. Kalk. Sizin büyüğünüz değil mi bu demiş. Kalkmış. Kendisi de kalkmış. Yaşlı başlı ihtiyar çünkü. Kalkmış. O da şaşırılmış lan bunlar niye kalktılar bana diye. Efendimiz Aleyhisselam gel buyur demiş. Gelmiş. Bakmış ki Efendimiz yer çakıl. Çakıl yer. Çıkarmış giydiği ridasını. Rida cübbe gibi bir şey. Kolları olmayan cübbe demek. Çıkarmış. Onu dörde katlamış çakılların üstüne koymuş, böyle otur, böyle otur, yaşlısın sen demiş, adam Müslüman değil ama, fakat yaşlı, fakat bu ne sonuç doğurmuş, ey Muhammed demiş, iman etmeden oraya oturulmaz demiş, iman edeyim, öyle oturayım, arkadaşlar, 20 kişilik bir yerde, çakı gibi delikanlılar, koltuklara oturmuşlar, yaşlılar oturacak yer bulamıyorlar, peygamberi, Müslüman olmayan yaşlıya da hürmet ediyor. Ahlak bu değil ki, haya bu değil ki. Elbette gençler dedelerin yanında, yaşlıların yanında hiç oturmasın. Mikrop kaparlar. Böyle değil. O değil. Oturacaklar. Ama hürmet etmesini bilecekler, konuşmasını bilecekler, seviyelerini bilecekler, haklarını bilecekler, vazifelerini bilecekler. Öyle oturacak. Biz edep ümmetiyiz. Haya ümmetiyiz. Allah'a karşı hayamız var. Meleklere karşı hayamız var. Peygamberine karşı aleyhissalatü vesselam hayamız var. Yaşça büyük olanlara hayamız var. Bize ilim öğretenlere hayamız var. Efendimiz aleyhisselamın amcasının oğlu İbn Abbas radıyallahu anhum'a ümmetin okyanusu, ilim okyanusu. Bir de Hazreti Zeyd var radıyallahu An. Zeyd de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği sahabeden birisi ama Zeyd büyük alim. Zeyd büyük alim Kur'an'ı toplayan büyük kadrodan bir tanesi. Yani Efendimiz'den sonra aleyhissalatü vesselamdan sonra Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getirme ile ilgili komisyonun başına getirilmiş. Demek ki Ömer'den daha çok Kur'an biliyordu. Hazreti Ali'den daha fazla Kur'an biliyordu demek. Allah hepsinden razı olsun. Bir gün Hazreti Zeyd radıyallahu an atına binecek. Üzengisine ayağa yetişmiyor. Üzengi nedir? At, atın e, karnına doğru konan basamak gibi bir şey. Ayağına basıyorsun ata zıplıyorsun. Ayağına e, bir türlü bastıramı İbni Abbas da delikanlı biri. Oradan geçiyor. Biri amca çocuğu Efendimizin amcasının oğlu, öbürü de Kur'an sekreteri, asabi kiramın en büyük Kur'an alemi Allah hepsinden razı olsun. Allah. Şimdi gelmiş Hazreti İbn Abbas yardım etmeye çalışıyor. O da böyle elini uzatmış üzengeye git. Lütfen, lütfen, lütfen sen zahmet etme, zahmet etme buyurmuş. Peygamberin amcasının oğlu Uşak gibi gelip atı bindirmeye çalışıyor. Demiş ki öyle değil, öyle değil. Biz alimlere hürmet etmekle emrolunduk demiş. Alim dediği kim? Daha önce peygamberine kölelik yapmış birisi. Ama Kur'an'da ondan fazla biliyor ya, uşaklık yapıyor kapısında. O da inmiş atından. Biz de Resulullah'ın soyuna böyle emrolunduk demiş, ellerini öpmüş. Hürmet, edep, saygı, haya, herkes haddini biliyor. Şimdi arkadaşlar 30 sene medreselerde dizini çürütmüş, romantizma olmuş bir alimle soru sormaya gelmiş birisinin hangisi alim anlayamıyorsun bunu. Genelde alimler biraz daha sakallar uzun gibi oluyor işte oradan belli oluyor eğer sakallı alimse. İlme hürmet diye bir şey yok. Hoca selamun aleyküm aleyküm. Valla başkasına da sordum ama sana da bir sorayım. <gülüyor> ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bırak o adamı. Onun kafasındaki Kur'an'a hürmet et. Biz alimlerimize hürmet ederiz. İşte İbn Abbas'ın yaptığı, işte Hazreti Zeyd'in yaptığı. Biz edep ümmetiyiz. Haya ümmetiyiz. Günahlarımızdan utanırız. Yanlış işlerden utanırız. Bu utanmaya Allah sevap yazıyor. Bunu imanımızı canlı tuttuğumuz gibi algılıyor Allah Teala. Kardeşler, bütün dünya, füskü fücur içerisinde, edepsizlik içerisinde yüzüğü olabilir. Bir hayalı insan kaldıysa o biziz inşallah. Allah bu haya ile, bu genç kızların hayası kadar haya eden, peygamberin hayası ile yaşamayı hepimize nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala muhammed ve ala ahliyi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin.